Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olacağı bir yerde Allah yüzleri ak olanlardan eylesin. O sahabenin Allah onlardan razı olsun cennete hırslı oldukları gibi Allah bizi de hırslı kılsın. Ve hesapsız cennete girecek o sahabelerin arasına Rabbim bizleri de katsın. Evet kardeşlerim, haram helal derslerimiz, 13 ders yaptık, bitti. Aslında bitmez ama ana başlıklarıyla işlemeye çalıştım. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İffetli, haysiyetli, karakterli, ahlaklı Müslümanlardan eylesin. Bugün sizlere imanla, dinimizle çok çok alakalı olan bir mevzu işleyeceğim. O mevzuyu işleyebilmek için de bir sure seçtim. Bu surelerden, işlerinden de onun ahlakı Kur'an'dı. Geçen ifadeni veyahut da sen e, en güzel ahlak üzerinesin diye gelen e, ve o sure Kalem suresidir. Bu sureyi işlemeye çalışacağım. Allah hepimize anlayış versin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan ahlaklanan Müslümanlardan eylesin. Biliyorsunuz din eşittir, ahlaktır, edeptir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ilen bir vahiyse, yani onun ahlakı ifadesi geliyorsa o zaman din eşittir, edep dememiz gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi haya imandan bir şubedir. O yoksa demek ki iman da yok. Öyleyse hayalı ve hayasızlığı veyahut haya nedir, edep nedir Kimine göre edeb, ahlak değerleri nasıl değişiyor? Bir bakmamız lazım. Çünkü herkesin kendine göre neyi var? Bir dini var değil mi? Evet. Mesela e, Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bu yürüyen keresteleri anlatırken hani bu markasız mallar var ya iki sürü arasında koçunu arayanlar ne diyor onlara? Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dediğinde onlar ne cevap veriyor? Asıl bozguncuk sizsiniz. Yani biz ıslahaticileriz. Bir de böyle ne yapıyorlar? Bir tavra giriyorlar ve Allah'ı da, müminleri de aldattıklarını zannediyorlar. Yani hiç durulmaz bir tayife bunlar. Onun için Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. Münafık dediğimiz insanlar bizim içimizden çıkan insanlar. Yani farklı bir yerden bunlar ne yapmıyor? Çıkmıyor. Kafir karşıdadır merttir ama münafıklar hiçbir zaman mert nedir? değildir. Evet bu surenin adı Kalem suresi bunun bir başka adı da nedir? Nun suresi olarak gelir. Kardeşlerim nuzul zamanı Mekke devrinin baş tarafında e, nuzul etmeye başlıyor ve peyderpey inen surelerden e, bir suredir baş tarafı Mekke'dir, son tarafları medenidir. Yani e, Kur'an tarihine, bilgisine sahipseniz ki öyle olmanız gerekir. E, Yusuf suresinin dışında kısa surelerinden hiçbiri bütün olarak ne yapmamıştır? inmemiştir. Hep ne yapmıştır? Peyderpey inmiş ve Cibril aleyhisselam, Allah Resulü ve vesselama bu falan surenin falan ayeti denmiş. Allah Resulü de katiplerine ne yapmış? Öyle yazdırmıştır. Evet. Bu Mekki'yi de diyebiliriz. Medeni de diyebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, Mekke'de karşı çıkanlar, münafıklar, kafirler, müşrikler çoğaldığında e, estağfurullah, kafirler, müşrikler bu sure inerek Allah Resulü'nü bir nevi ne yapmıştır? E, nasihat etmiştir, tezki etmiştir. Kendine bir güveni getirmişti. Çünkü Mekke toplumu o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini, sesini kesebilmek için ne diyorlardı? Mecnun diyorlardı, yalancı diyorlardı, kavmini bölüyor diyordu, çıkar için her şeyi yapıyor diyorlardı. Yani demedikleri hiçbir şey yoktu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşte Allah ayetlerini ne yaptı? indirdi ve Resul'unu ne yaptı? Tezkiye etti. O gün nasıl peygamberi kötülüyorlarsa, o günden sonra hak yoldaki davetçilerin başına bunların hepsi ne yapmış? Gelmiştir ve bizim başımıza da gelecek. Bundan sonraki davetçilere de muhakkak ne yapacak? Gelecek. Yani bu tayfeleri silmeniz, sıfırlamanız mümkün değil kardeşlerim. Bu sure üç konuyu ele alıyor. Birincisi inanmayanların veyahut da bir kelimeyle aktaralım. Muhaliflerin ileri sürdüğü getirdikleri meselelere cevap niteliğinde ve onlara ikaz yapıyor. Dışarıya bir bakın sana sanki arkadaşım geldi. Ve tavsiyede bulunuyor. Daha sonra ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle sabrı ve devamında da istikametli olmasının neticede mükafatının cennet olduğunu anlatan surelerde bir tanesi kardeşlerim. Evet. Bize değil. Evet. evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Surenin vidayetinde görülüyor ki her ne kadar sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara bu kitabı takdim etmekteysen ve en güzel ahlaka sahipsen de onlar yine sana deli ve mecnun demektedirler. Aslında sırf bu iki keyfiyet yani Kur'an ve senin örnek ahlakın onların ithamlarını çürütmeye ne yapar? Yeter. Yakında kimin deli olacağını olduğunu onlar ne yapacak? Şahit olacak. Sen bunların tazciklerine karşılarına hiç cevap verme zaten onların kastı da sende tavizleri görerek veyahut karşılıkları görerek ona göre ne yapma tavır alma, meşhur olma onların amacı bu daha sonra insanlara göstermek için o zaman Mekke'de e, bilinen simalardan atları zikredilmeden surede ahlakı portreler çizilmektedir ki bunlar da kimdir e, Ebu Cehil'dir, Velime bin Mugire'dir veyahut da müşriklerin önde gelenleridir. Yine 17'den 33'e kadar bölümlerde Allah'u Teala'ya karşı nankörlük içinde olanları Allah Azze ve Celle onlara verdiği nimetleri hatırlatarak Allah'ın verdiği bu nimetlerin karşılığında hala ona gerekli kulluk neden yapılmadığını sorarak onların nankörlüklerini Allah ne yapıyor? Zikrediyor ve burada Verdiği kıssayı hepinizin hatırlayacağı bir kıssa biraz sonra anlatacağım ee, inşallah. Ee, bahçe sahiplerini e, anlatıyor Allah Azze ve Celle. Sure gelince orada zikrederim inşallah. Ee, burada da bize büyük bir e, hatırlatmalar var. Bugün bahçesi olmayabilir insanların ama yerli yerince güzel gelirleri, maaşları var. İnsanlar da ne yapıyor? Allah'ın bu nimetlerinde faydalanıyor. Ve ayeti kerimede bugün diyor gece gideceğiz fakire fukaraya bundan hiçbir şey ne yapmayacağız, dağıtmayacağız diyorlar. Ve gece gidiyorlar yolu şaşırdık zannediyorlar. Sonra bir daha gidiyorlar gene. Sonra bakıyorlar ki uğrayan uğramış. Yani Allah'ın verdiği nimette fakirin, fukaranın da neyi varmış? Hakkı varmış, sadaka varmış, infak varmış, zekat varmış. Demek ki Müslüman bunları vermedi mi? Kazancı da o belanın uğradığı Neye uğruyor tarlaya uğruyormuş. Burada anlatılan misal budur bize büyük bir örnektir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. <gülüyor> en sonda ise 34'ten 47'ye kadar ki bugün almak istemiyorum bu mevzuyu kafirlere Allah Azze ve Celle direkten hitap ediyor ve bunlarla muhatap olurken Ali ve Vesselama bazı taktikler veriyor ve asıl yurdun öbür yurt olduğunu ve burada kafirlerin yaptığı şeylerin hiçbir şeyin sana üzüntü vermemesini söylüyor ve sen sabret. istikametli ol. Ben senin bu yaptıklarına karşılık ne yapacağım? Cennette ikram edeceğim diyerek ve vesselam'a ne yapıyor? E, sabrı tavsiye ediyor. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz kafirlerin yaptığı her şey saçmadır. Belli bir mantığı nedir? Yoktur. Hiçbir mantığı yoktur. Yani kafirlerin bugün bir eğlenme tarzına bakın. Bir çalışma tarzına bakın. Veya insanlarla sosyal yaşantılarına bakın. Ahlak edep kurallarına bakın. Bir mantık bulamazsınız. Doğru mu? Yani sapkınlıkta o kadar aşırı gitmişlerdir ki bakın Avrupa'ya müşrik kafir olan diğerlara erkek erkeğe evliliği, kadın kadına evliliği dahi ne yapmışlar? Resmiyet haline getirmişler. Hatta uyuşturucuyu şunu bunu Hollanda mı yanlış hatırlamıyorsam ülkelerden bir tanesidir her şey serbesttir. Başka ülkelerde satışı şusu busu yasaktır. İnsanları sınır dışı yaparlar. Ama bir yerde serbesttir. Veyahut bir tarafa bak. Rengi siyah diye o insanı dışlarlar. Veyahut rengi kızıl diye o insanı ne yaparlar? Dışlarlar. Yani bir mantık bulamazsınız. Veyahut kutuplara gidin oraya giden bir insana Eskimo hanımını ikram eder. Almazsa düşman gözüyle bakar. Yani çok ilginç bir ahlak yapıları vardır. Ve Moğolistan tarafına gidin putperest insanlardır. Tuvaletlerinde kapı bulamazsınız. Erkek kadın umum tuvaletlerinde ayrı bir yer bulamazsınız. Hepsi aynı yerlere giden yani ahlak anlayışları insanların toplumuna göre ne yapmış değişmiş. Mantık bulamazsınız. Yani. Kafirlerin yaşantısında mantık aramanın. Bir saçmalık vardı. Ancak Müslümanların yaşantısında edep, ahlak ve bir nizam vardır ki bunu da sağlayan nedir? Dindir. Sabah kalktığında diyor ellerini yıkar. Niye? Nerede gecelediğini? Bilemezsin diyor. Yemek mi yiyorsun? Sağ elinden yiyin. Solan ne yapma? Yeme diyor. Bakın din bir ölçü koyuyor. Bunların hiçbiri basit nedir? Değil kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İşte onların bütün şeyleri saçma. Neden saçma? Onlar inen vahyi ne yaptılar? Hep yalanladılar. E siz e, dini kalbinizde görün. İnanç buradadır. Topağa ne yapmayın? Karışmayın dediler. Peygamberleri yalanladılar. Getirdiklerini yalanladılar. Kendilerini hep ne yaptılar? Felakettiler. Onun için kimsenin kendine göre ben ahlaklıyım, edepliyim demesine hiç gerek yok. Kur'an'ın kantarına çıkarsın. Kaç ok kaysan Kur'an sana ne yapar? Söyler. Evet. Demek ki bu sure gerçekten çok çok önemli surelerden bir tanesi ki hepinize ayrı ayrı bunu okumanızı tavsiye ederim. Bir birkaç madde var bu mübarek sureyle alakalı, içeriğiyle alakalı. Kısaca onlara da değinip ayetlerin muhtevasına gireceğim kardeşlerim bu sure mülk suresi arasında bir münasebet vardır ki mülk suresi biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin kainata sahip, hakim olduğunu bildiriyor ve Resulü eklemeyi inkar edenlerin nasıl felakete maruz kalacaklarına işaret ediyor. Kalem suresi de Allah Azze ve Celle'nin o yüce peygamberinin yüksek vasıflarını göstermesi ve bir takım e, tamam. aleyküm selam inkarcıların isnar ettikleri şeylerden <gülüyor> o yüce Resulun uzak olduğunu anlatıyor. Bu sure bunlarla nedir? Alakalıdır birbirleriyle. Ve Allah azze ve celle yüce nebiye sabır etmesini tavsiye buyuruyor. Ve o inkar edenler ne kadar sapıklık içinde bulunurlarsa bulunsun ahirette tınanmaya, felaketlere ve ateşe gireceğini Allah ne yapıyor? Azze ve Celle bildiriyor. Çünkü o gün Mekke toplumuna şöyle gidecek olursak e, ki Velime bin Mugire de var burada ayetin hitabetlerinden. Oranın en zengin insanıydı. En akıllı görünen insanıydı. Ve insanların içinde söz sahibi olan insandı. Ama Allah Resulü ve Vesselam'a ne dedi? Deli dedi. Mecnun dedi. Başka bir surede Allah ne diyor? onun kahrolası perçeminden diyor. Cazdır. Nasıl da ölçtü demişti diyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama çok rahatlıkla istedikleri kelimeyi söyleyerek öyle yüce bir insan, yüce bir dava için gönderilen bir insanı insanların içinde şanını ne yapıyor? Kırma yoluna gitmişlerdir. İşte karşıdaki müşrikler, kafirler, münafıklar ne kadar çalışırsa çalışsın bir dava adamı sabrederek ücretini Allah'tan isteyerek bu nurlu yolda kesin adımlarla yürüdümü başarılı olur kardeşlerim. Başka ayette de dediği gibi siz kendinize dikkat edin diyor. Yoldan çıkmış sapkınlar size asla ne yapamaz zarar veremez. Yeter ki siz kendinize dikkat edin. Yani sabırlı olun. Ücretinizi de kimden isteyin? Allah'tan. Bakın Allah Resulü'nün başına gelmeyeni ne kaldı? Canına bile kast edildi. Yani en son Medine'ye ne yaptı? Hicret etti. Bütün kavimlerden seçtikleri insanlar ellerine keskin kılıçlarla ne yaptılar? Peygamberin evine baskın yaptılar. Yani canına kadar kastettiler Bu da onların ne kadar ileriye yani kafirlerin, müşriklerin ki cehennemin en alt tabakasındaki münafıkların ne kadar pis birer mahluk olduğunun göstergesidir. Onlar durulmazlar. Yani. Onlar durulmaz. Evet. Bu surede başlıca şunlar var. Bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının güzelliğine işaret edilir. Kim ne derse desin o en güzel ahlak üzere. İki, bir takım kafirlerin kötü ahlakını teşhir ve kendilerini ceza ile tehdit etme vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakını Allah övdüğü gibi ki şuradaki ayetleri 8'den 15'e kadar okursanız sohbette de anlarsınız kötü ahlaklı müşriklerin kafirleri, münafıkları nasıl bir insan olduğunu Allah ne yapıyor? Bir bir bakım vasıflarıyla burada bildiriyor. Eğer hepiniz Kur'an okusanız, Kur'an ahlakıyla hepimiz ahlaklansar, yani eşlerimiz, çocuklarımız, inan bir tane münafık, havlayarak gezemez. Asla konuşamaz. yanınızda asla prim ne yapamaz? Alamaz, alamaz. İşte bizler Kur'an ahlakıyla, veyahut Kur'an'la birlikte olmayınca, <gülüyor> ayetlerden uzak durunca, İslam'dan nasibi olmayanlar, ahlaktan, edepten nasibi olmayanlar Ebu Cehil gibi uzun sakal bırakarak aramızda çok rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Kafirlik yapabiliyorlar. Münafıklık yapabiliyorlar. Bunun tek sebebi bizim Allah'ın kitabında uzak durmamız. Onların vasıflarını tanıyamamamız. Evet. Üçüncüsü ise kardeşlerim takva sahipliği Müslümanların suçlular gibi olmayıp Cennetteki nimetlerle e, nimetleneceği dördüncüsü peygambere sabredilmesi kavminin arasında gazap edip ayrılmış olan Yunus aleyhisselam gibi olmaması tavsiye ediliyor. Biliyorsunuz Yunus aleyhisselam e, Allah'ın salatü selam üzerine olsun. E, çok konuşmak istemiyorum peygamber olduğu için ama burada örnek olarak verilmiş. Aleyhisselatü vesselam da bir örnektir. Kavmın sana ne yaparsa yapsın sen ne yap? Sabret. Sabret. Bırakıp ne yapma davanı? Gitme. Gitme diyor. Sadece bu kadar konuşmak istiyorum. Çünkü peygamber olduğu için daha fazla gidemiyorum. Verilen örnek bu kadar. Ve vesselamın da hiç kimse Yunus bin Medda'nın benden daha hayırlı olduğunu ne yapmasın? Söylemesin diyor. Hepsi Allah'ın ulum peygamberleridir. He? Hiç kimse Yunus bin Medda'nın benim biraz, benim onlar daha hayırlı, hayırlı olduğumu söylemesin diyor. <gülüyor> Doğru, Allah razı olsun. Doğru, ters. Yani peygamberlerin hepsine biz ne yapıyoruz? İman ediyoruz, ama hiçbirini birbirlerine ne yapmıyoruz, Yarıştırmıyoruz. İtaatımız, itibamız kime? Allah razı olsun. Evet. İzin o kadar mıymış? Abi yavaş yavaşcasırdı da. Tamam. İşte, gayrısı inşallah. Beşincisi ise. Kur'an-ı Kerim'in yüce mahiyetini beyan etme, onu yalanlayan müşriklerin kötü hallerini gözler önüne seren bir suredir. Allah hepimize anlayış versin. Evet, birincisi ayet Allah Azze ve Celle nun ve kaleme ve yazdıklara şeye andolsun ki diye başlıyor. Kardeşlerim bu mübarek surede birçok surenin baş tarafında Allah Azze ve Celle yemin tevkidiyle başlıyor ki eğer bir sure yeminden başlıyorsa önemli bir mesele geliyor arkadan dikkat et manasınadır. Bir de huruf-u mukatta dediğimiz harfler vardır ki bunların manasını kim bilir? Allah, Allah bilir? Allah bilir. Allah bizimle bunu ne yapmamış? Paylaşmamış. Yahudiler merak etmişler. Oturmuşlar bu harflere rakamlar vermişler tarihler düşmüşler Muhammed'in yaşı ne olacak dininin ömrü ne olacak ama bir türlü tutturmamışlar gitmişler hesap tutmamış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların yaptıklarına böyle gülmüş ve onlar giderken kim ebced yapar cifirle uğraşır yıldıza bakar kehanette bulunursa onların İslam'a nasibi yoktur demiştir. Evet Allah bizlere hayır versin bu mübarek ayetlerde yemin ile pekiştirilerek bildiriliyor ki resul Eklem cinnetten uzaktır, nimetlere naildir ve en güzel ahlakla nedir? Vasıflanmıştır. Ve kimlerin cinnete müptela olduğunun yakında görüleceğine Allah Azze ve Celle haber vermiştir. Ve Hak Teala'nın sapıklığa düşmüş olanları da hidayete nail olanları da ayırt edeceğini Allah ne yapıyor? İhtar ederek bildiriyor kardeşlerimiz. Evet. İkinci ayetimiz ise sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Müşriklerin yaptığı sataşma bu birinci değil biliyorsunuz. Hatta Necim suresinin baş tarafı Vakıa suresinin 78-79'unun da nuzul sebebini hatırlayacak olursanız ne diyor? Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği onlar ne diyorlardı? Cinler Allah'ın oğulları haşa, melekler de Allah'ın kızları diyorlardı. Meleklere masum gözüyle bakıp cinlere ne diyorlardı? Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, her türlü düzenbazı yapan olarak görüyorlardı. Ve ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği Allah Resulü'nün istilatı ve selamla alakalı <gülüyor> ayetler iniyor. O mecnun değildir diyor. Şair de değildir. O ancak nedir? Allah'ın Resuludur ve biz neyi vahiy ediyorsak onun ağzından çıkan da nedir? Bizim vahy ettiğimizdir diyor. Ve levh-i mahfuzda ona temiz olanlardan yani Cibril'den başkasına adama dokunamaz ayetini indiriyor. Önemliyim. Ne yapıyor bu ayetler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hem tezkiye ediyor hem onun Allah'ın Resulü olduğunu hem de Mecnun olmadığını söylüyor. Demek ki kardeşlerim daha önceki derslerde de hatırlayacak olursanız dava ehli hakkı anlatan insanların önünde birinci şey neymiş? Ayak uyduramayanlar gelen vahyi hayatına geçiremeyenler ne yapıyorlar? Kendi huylarını buraya bir hırsız gelse herkese nasıl bakar? He? herkes hırsız görür. Çünkü hırsız. Anladınız mı? Kendi gibi görmeye başlıyor karşıdakini de. Ama o Allah'ın Resulü. O mecnun değil. Yani bunlar gibi mecnun değil. Bu Kafirler, müşrikler gibi aklını şeytana kiraya veren Değil. E, eh, Allah hepimize hayır versin. Sen Rabbinin nimeti sayesinde o kerem sahibi yaratıcının sana vermiş olduğu akıl kuvveti zati olgunluk, peygamberlik şerefi ve bu sayede mecnun değilsin ve yüce kadrin cinnetten uzaktır. Bunu düşmanların da pek iyi bilir. Ancak nefislerine mağlup, inkarlarında ısrarlı oldukları cindir ki bu cinnet isnatına cesaret etmişlerdir diyor. Bu da birinci ayete cevap niteliğinde geçmiştir. Allah hepimize hayır versin, Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Maalesef <gülüyor> hak yorumda giden bütün davetçilerin başına bu gelmiştir. Mesela İbni Mesut'un olayını size defalarca anlattım hatırlarsanız. İbni Maşut kim? Allah ondan razı olsun. Sahabenin güzide insanlarından, Allah'ın kitabında razı oldum dediği inşallah o insanlardan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tevettüğünü kazanmış birisi ama ömrünün sonlarında kendisi riyakarlıkla, kibirlikle suçlanmış biliyor musunuz? Hayatını okursanız. Bir gün e, i̇bn Mesud diyor ki hiç istifini bozmuyor. Çünkü e, sağlam karakterli bir insan her üren ite cevap verecek olsa Kendinde de bir şey kalmaz. İçse ürecek. Onun görevi nedir? Odur. Diyor ki siz bana kibirli diyorsunuz ama diyor ben Allah Resulünden işittim diyor aleyhissalatü vesselamdan yere oturup yani oturarak yemek giyen çobanın giydiği şu kalpak gibi hani yünlü elbise var ya keçe ondan giyen ve beniti de merkep olanda kibrin eseri olmaz diyor. İşte bileyim diyor. Eşeğini gösteriyor. İşte giysin diyor. Çoban giysin. Beşte oturarak diyor. Siz beni neyle suçluyorsunuz diyor. Yani düşünün münafıkların şerrinden sahabeler de nasibini almıştır. Düşünün. Yani onlar bile nasibini ne yapmış? Allah Resulü'nün teveccühünü kazanıyor. Ama münafıklar ne yapıyor? Her gördükleri yerde kırıyorlar. Evet. Onların dişleri bir gün sökülür ama Nerede sökülür biliyor musunuz? Kıyamet kopacak. Yerler hallaç pamuğu gibi savrulacak. Kim kime ibadet ediyorsa gidip karşılığını ondan isteyecek. Meydanda müminlerle kim kalacak? Münafıklar kalacak. İşte orada secde etmeye gidecekler ama sırtlarının üzerine ne yapacak? İşte Allah aldatmaya çalışan o münafıkların sona işte. Allah onları kahretsin. Allah onları kahretsin. Bu İslam düşmanlarının İslam'a verdiği zararı vallahi kafirler vermemiştir. Vallahi vermemiştir. Peygamber aleyhisselama verdiği zararı, sahabelere verdiği zararı, şu İslam alimlerine, şu da hak davetçilerine verdiği zararı hiç kimse vermemiştir. Bunlar bizim içimizde iki sürü arasında koçunu arayan markasız mal bunlar. Allah'ın kitabında dediği gibi yürüyen keresteler bunlar bunlar kimmiş birazdan göreceğiz bakın Allah Azze ve Celle diyor ki ve şüphe yok ki senin için tükenmez bir mükafat vardır. Evet. Sen peygamberlik görevini yerine getiriyorsun. Kim apşırdı? Dedim. Evet. Bazen millet içinden diyor Millet de hemen "Elhamülillah" diyor da soruyor bazen. "Dedin mi? Demedim." diyor. Evet. Demek ki peygamberlik görevi yerine getirme ki la ilahe illallah'ın olmazsa olmazı nedir Mehmet? Davettir değil mi? Tebliğdir. Çünkü peygamberler davet etmese, tebliğ etmese risaletini yerine getirmiş olur mu? Peki inanan bir kul davet etmese, tebliğ etmese kulluğunu hayatına geçirebilir mi? O da mümkün değil. Ama her davetin neyi var? Bir belası var. İşte bunlara sabrettiğin zaman karşılığı nedir? Benden diyor. Sen sabret. Ve dördüncü ayette ise sen en büyük ahlak üzerindesin diyor. Yani seni bilen benim. Teski eden de benim. Kim ne derse desin. Başka bir surede seni yetim buluk barındırmadık mı? Yolunu şaşırmıştın, doğruyu ne yapmadık? Göstermedik mi? Ve ne yaptık? Sana türlü türlü nimetler vermedik mi? Rabbinin nimetlerini anlat da anlat diyor. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin yani örnek vermek istediğim nokta şurası kendisinin terbiye ettiği, kendisinin ahlakını güzelleştirdiği ve 40 yaşında insanların önüne sunduğu birisini ben beğenmiyorum. Bu şu demek. Ne demek ya? Hani senin benim tezki ettiğim değil. Allah'ın tezki ettiği bir insan var şurada. Ve bu ne yapmıyor? Kabul görmüyor. Ona birçok sözler ne yapabiliyor? Söylen biliyor? Bu çok ağır iftamlardır kardeşlerim. Ve eğer bu Allah Resulü'nün başına gelmişse ki geldi. Çok ağır ifadeleriyle. Ondan sonra Hak Yol davetçilerinin Hepsinin başına bu ne yapıyor? Gelir. Ve gelecekte. Niye gelir Harun? Çünkü her peygamber vefat ettiğinde öldüğü yere gömülür. Ve bir peygamber asla mal, miras ne yapmaz? Bırakmaz. Onun bıraktığı nedir? İlimdir. Alimler kimdir Peygamberin varisleridir. Sadece ilme değil. Onu aldığını bırakmaz yağmur gibi belada sana ne yapacak? Gelecek. Sen de ne yapacaksın? Sabredeceksin. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle Resul'unu öyle bir yetiştirmiş ki birçok ayetlere bakıyoruz. Yumuşaklığı, cömertliği, yiğitliği, metaneti, şefkati, merhametli olması, doğru olması, sadakatı, af yolunu seçmesi, hoşgörülü olması, tebessümü, iltifatı, hak yolunda nice sıkıntılara karşı sabrı, tahammülü, tamamen ayetlerde ne yapılmış? Anlatılmıştı kardeşlerim. Ayrı ayrı ne yapılmış? işlenmiştir Bu da bir insanın varacağı en üst sınırdır ve ayeti kerimede Ahzab suresinde de geldiği gibi ahiretuma Allah'ı zikredenler için en güzel numune kimdir? Allah'ın Resulü'dür. Allah Azze ve Celle bizi o yolda peygamberi örnek alan samimi kullardan eylesin. Aynen. Biliyorsunuz e, hadis-i şerifte şu iki şeyi yaparsanız sabreden ve şükredenlerden olmazsınız diyor. İlminiz konusunda kendinizden alttakine, malınız konusunda da kendinizden üsttekine bakarsanız sabreden ve şükredenlerden olmazsınız diyor. Ama ilminiz konusunda sizden üsttekine, malınız konusunda da sizden alttakine bakarsanız Allah sizi sabrede ve şükredenlerden eyler diyor. Allah bizlere hayır versin. Aynı köpeklerin kardeşliği gibi bir araya toplanıp da aralarına bir kemik atıldı mı birbirine hırsayan parça parça olanlardan eylemesin. Yolunu şaşıranlardan eylemesin. Peygamberin izinde giden, o sahabenin izinde giden samimi Müslümanlardan eylesin Allah bizi. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını Ayşe annemize sorduklarında sahabeler siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Diyor. Sahabe ne diyor? O günkü utandığım gibi hiç utanmadım diyor. Sahabenin içinde diyor dört tane hafızlardan Kur'an öğretenlerden birisi. Şaşırdım kaldım diyor. Onun ahlakı Kur'an'da deyince diyor ne kadar utandım diyor. Demek ki bizlerin Kur'an'ı güzel okumamız gerekiyor kardeşlerim. Kur'an'daki emirler, tavsiyeler insanın ahlakının olgunluğuna işarettir. Evet. Ayşe annemiz de işte bununla ne yapmıştır? Sen en en güzel ahlak üzerinesin. Yani kulun ahlakı Kur'an ifadesi böyle gelmiştir kardeşlerim. Evet. Ali ve vesselam Efendimiz buyurmuştur ki Allahu Teala beni güzel ahlakı Tamamlamak için gönderdi buyurmuştur. Ve yine buyurmuştur ki mümin kimse güzel ahlakı sebebiyle gece namaz kılan, gündüz oruç tutan bir zatın derecesine kavuşur. Yani güzel ahlakıyla. Nafile oruç, nafile gece namazı kılanın sırf bir Müslüman ahlakıyla ne yapıyor? Onun sevabına nail olur diyor. Evet 5. ayete geçtiğimizde burada artık tehdit başlıyor. Artık yakında göreceksin ve görecekler. Allah Azze ve Celle Resuluna sen emin ol, inkarcıların sözlerine bakarak müteessir olma. Yakında sen de göreceksin, o inkarcılar da görecek. Yani sen Allah'ın nimetini göreceksin, onlar da Allah'ın azabını ne yapacak? Görecek. Bugün dünyada kafirler, müşrikler, münafıklar veyahut da hesaba inanmayan, inandım diye gezen o münafıklar, niye böyle salyalı köpek gibi hareket ederler? He? Neden? Hiç düşündünüz mü? Neden? Bugün bir iş yerine gitmeseniz hesabı kesiyorlar değil mi? Düzgün çalışmazsanız hemen bir şeyler yapıyorlar. Ceza var da dikkat ediyorsun. Allah'ın cezasının gelmediğini zannediyorlar. Cezanın ahirete ertelenmesi Allah'ın onlara bir nimettir. Tövbe etme hakları var. Haklarını e, düzeltme hakları var. Değil mi hallerini? Bunu kullanın diye Allah veriyor ama bunun bile farkında nedir? Değiller. Azdıkça azıyorlar. Ve bulundukları hal kendilerini o kadar güzel hale getiriyor ki yeryüzünü neyi görüyorlar kendilerini? Ama Allah göreceksiniz diyor. Siz göreceksiniz diyor. Evet. fitneye uğramış cinnete müptela olmuş sapıklık içinde kalmış kimmiş işte onu sonra ne yapacaksınız göreceksiniz ne kadar fitneye düşmüş şaşkınlık içinde kalmış olduğunu da olduğunuzu da anlayacaksınız diyor Allah Azze ve Celle evet kardeşlerim İslamiyet her tarafa yayılacak onu söndürmek isteyenlerin kendileri ise tamamen sönüp ne yapacak Yok olacak. Allah'ın ayeti var. Onlar diyor istese de istemese de Allah ne yapacak? <gülüyor> tamamlayacak. Tamamlayacak. Allah bizlere yardım etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Allah bizlere sadık, hayırlı dostlar nasip etsin kardeşlerim. Bakın, münafıkların durumuna düşmek istemiyorsak gördüğümüz bir münkere vahyi olarak ne yapacağız? mani olacağız. Birbirimizi hayra ne yapacağız? Sevk edeceğiz. Eğer kamil Müslüman olmak istiyorsak ne yapacağız? Biz cenneti istiyorsak kardeşimizin de cennete girmesini isteyeceğiz. Yahudiler gibi, İsrailoğulları gibi, bana ne ya ben söyledim, takmadı deyip de kenara çekilmeyeceğiz. Eğer onlar gibi yaparsak Allah Azze ve Celle nasıl onları Davut'un diliyle veyahut Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlemişse, aynısı bu ümmeti ne yapacak? Başına da gelecek. Ya iyiliği emredersiniz, kötülükten edersiniz? ya da ibadet edersiniz, veyahut dua edersiniz, başınızdan yukarıya ne yapmaz? Bunlar çıkmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun için kardeşlerim en güzel ahlak üzerine bulunma sadece kendi ahlakını düzeltme değil. Kardeşinin de ama sende şu var, bu var değil. Bak Allah böyle emir veriyor. Allah'ın vaayetlerini tutsak şöyle daha güzel olur muyuz? Deme en güzel. Sen şunu bırak. Sen burayı kes. Sen şöyle hareket et değil. Ortaya konuştuğunda insan alacağını ne yapar? Alıp alamıyorsa Allah'ın kardeşime güç ver dersin. Olay budur. Eh, davet dersi de bunlardan sonra başlayacak inşallah. Evet kardeşlerim. Şüphe yok ki Rabbin odur. Onun yolundan sapmış olanı en iyi bilen odur. Hidayete ereni de en iyi bilen odur. Doğru mu? Doğru. Peki, ayeti kerimede ne diyor? Nisa 88'di herhalde. Ne oluyor o müminlere diyor? Münafıklar yüzünden iki grup oluyor. Onlar diyor işlemiş olduğu günahlar yüzünde kalpleri tepe taklak olmuşken Hala o münafıklar yüzünden diyor. Müminler ne yapıyor? Birbirine düşüyor diyor. Yani hangisinin doğru yolda, hangisinin yanlış yolda olduğunu müminler de ayırt edemiyor bir yerde biliyor musunuz? Kim biliyor? Allah herkesin gününü ne yapıyor? Biliyor ve kimin doğru yolda olduğunu, kimin yanlış yolda olduğunu ne yapıyor? Allah biliyor ve bir gün bunu ne yapacak? Çıkartacak. Bakın şimdi Allah Azze ve Celle Bunların kim olduğunu söylüyor bakın. 8'den itibaren yazdın değil mi abi? İyi okuyun. Ne diyor? Artık o yalanlayanlara itaat etmemekte devam et. İşte bu mübarek ayetler Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün inkarcı kötü ahlakla vasıflanmış kimselere itaat ve iltifat buyurmamakta devam etmesini ve emir etmesini tavsiye ediyor. Eğer bugün bir arkadaşlığınız münafıklan varsa herhangi bir ilişkiniz inanın size ama sözüyle ama ameliyle ama ahlaksızlığıyla muhakkak bir şey bulaştıracak. Mesela Allah kendisine razı olsun. Ömer İbnül Hattab'a takva sorulduğunda nasıl tarif ediyor? Siz diyor dikenli bir tarlada yani ne kadar deteklerinizi çekseniz hiç dikene bulaşmadan geçebildiniz mi diyor? bir münafık şuraya gelsin hepimiz on parça yapar. Allah onların şerlerinden korusun. Çünkü onların birinci silahı nedir? <gülüyor> Yalan. Yalan. Söyle. Doğru yanlış. Yani karşıdakine bir şey değil. Atar bırakır. Artık sen o yalanlarla o yalandır. O işini yapmıştır. İşte burada da Allah Azze ve Celle Onların o yalanlarına ne yapma? Uyma. Sakın itaat etme. Hucurat suresinde ne diyor? Fasık birisi size uzattı mı? Yok. <gülüyor> Fasık birisi diyor size haber getirse ne yapın? Bak münafık da demiyor. Fısk işleyen birisi. Öyleyse bir Müslüman gelen habere gelen harekete ne yapacak? Tavır koymasını bilecek. Gelen bir davranışa tavır koymasını bilecek ki bir daha o hareketi ne yapmayacak? Bazı köpekler vardır kırlayarak gelir. mu dişini mı? seni gördüğünü kıs kıs kuyruğunu kısarak ne yapar? Bir de korkup kaç seni her gördüğünde o kadar milletin içinde sana dalar. Evet. Deneyin bakın. Çekil <gülüyor> İşte Kıracaksın. Evet. Dokuzuncu ayete baktığımızda o müslikleri arzu etti ki pek sever oldular ki ey peygamber sen onlara karşı yaltaklanıver de dalkavukluk yap da e, müsamada bulun bir kısım dini işlerde onlara yumuşak davran o zaman onlar da sana zahiren ne yapacaklar yaltaklanacaklar bunlar Allah azze ve celle onlar diyor zahiren yumuşaklık göstermiş fakat kalben yine muhalif olacaklardır. Yani bunlar nedir? Münafıklardır diyor. Bakın bu ayet çok önemli bir rivayet. Onları gördüğün zaman onlar senden ne ister? İltifat diyor. Hoş geldin şuraya otur ağam buraya otur paşam yani Allah Resulü ve Vesselam'ın meclisine gelen o münafıkların nasıl insanlar olduğunu biliyor musunuz? Çam yarması gibi iyi giyinen, yürüyen kerestelerdi. Geldiler hep baş köşeye oturmayı, izle ikram edilmeyi ve kendilerine hep hasbihal edilmesini isterlerdi. Hatta öyle laflar ederlerdi ki Allah Resulü bile aleyhissalatü vesselam hayret ederdi. Okuyun bakın Münafık'ın suresini. Onlara ilgiyle bakardı böyle. Kulak verirdi. Acaba ne konuşuyorlardı? Halbuki onlar sadece boş konuşan insanlar. Yani giyinişlerine bakarsın Adam zannedersin. Konuşmalarına bakarsın. insan zannedersin. Ama işleri boğuş, cehennem küçükleri diyor Allah Azze ve Celle. Bir ses duydu mu kendilerine zannederler diyor. İşte bunlar münafık taifelerdir. İşte bu ayeti kelimede de Allah Azze ve Celle sen onlara diyor dalgavukluk yapsan yani yartaklansan onlar bu hoşuna gider diyor. Ama diyor onlar diyor sen bunu da yapsan hani yapma diyor. Sen bunu da yapsan onlar diyor sana zahiren yapmacık yumuşaklık yapar çünkü kalben yine onların lafıttıktır. Düşünün bunların ne kadar tehlikeli olduğunu. Ve devam ediyor Allah Azze ve Celle diyor ki itaat gösterme bunlara. Çok yemin edene ve adi fikirli olana. Burada sözü yumuşattım ben bazı tefsirlerde her kulağı kesik olana. ya yani ne olduğu belirsiz artık daha fazla gitmiyorum Allah Azze ve Celle böyle kullanmış bunlara itaat etme diyor bunlar her batıl görüşlerini kendi görüşlerini doğru diye insanlara ne yaparlar yalan yanlış yemin ederek ne yaparlar lüzumsuz şeylere yemin ede ede insanlara ne yaparlar anlatırlar hakka karşı saygıya ters düşerler ve güzel reyden mahrumdurlar Hüsnüzan etmezler. Adi düşüncelerine esir olan insanlardır. Asla bunlara itaat etme. Bunlarla da bir arada ne yapma? Bulunma diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü onların düşünceleri her zaman neymiş? Şer. Ve devam ediyor ayet-i kerimede. Daima kusur arayana itaat etme. Laf getirip götürene itaat etme. Eh kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Fucurat suresinden de bağlantılı gidersek erkekler topluluğu başka bir erkekler erkekler topluluğuyla kadınlar topluluğu da başka bir kadınlar topluluğu ne yapmasın? Eylenmesin, alay etmesin. Ola ki onlar daha çok hayırlı olabilir diyor. Hiçbir mümin onun bunun lafını ona, buna, şuna, buna ne yapmaz? götürmez. Gördüğü bir yanlış varsa Kardeşim Allah'tan Bak, bu vaziyette olursa sen de zarar göreceksin ben de zarar göreceğim. Gel ikimiz de ahlakımızı ne yapalım? Düzeltelim. Allah'ın huzuruna güzelce çıkalım. Değil mi? Birbirimizi hayırda ne yapma? Yarıştırmak gerekir. Yoksa daima kusur arayıp ona buna laf taşıyan Müslümanların arasını bozan bu insanlar cennetin kokusunu dahi ne yapamayacak? Duyamayacak. Bakın, bakın bu ayette onlara ne yapma? İtaat etme. Demek ki sen bunları korsan bunlar bacadan gelecek. Sen bunların yanına yaklaşmasan bile bunlar gelip seni ne yapacak bir şekilde bulacak. Aynen demin o köpeğin dişini kırdığın gibi kırarsan bu seni gördüğünde ne yapacak? Kuyruğunu kıstıracak, gidecek. Eğer bunu yapmazsanız her fırsatta bir şeyi değerlendirip yine bu senin yanına ne yapacak? Gelecek. Bunlara itaat etme diyor. Bakın ayet devam ediyor, dozu daha da artarak. Hayırdan mene çalışıp durana, cimri olan insanları imandan alıkoyana, ibadetten alıkoyana, infaktan alıkoymak isteyene itaat etme. Haddi aşana itaat etme. Allah'ın emirlerine yasaklarına saldıran, günahları işlemekten çekinmeyen, zulme çalışan kimseye itaat etme. Çok günahkar olanı adeti günah işlemek olana yaptığı günahlara karşı lalubali bulunan kimseye itaat etmedir. Kaç tane şey saydı gördün mü? Bunlar bir müminde bulunacak vasıflar mı? Bakın şimdi sohbetin başında getirdiğim bir ayet var neydi? Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. yapmayın. Onlar ne diyor? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncu işte bu hareketlerin hiçbirini kendilerinde görmez. Bu markasız mallar, yürüyen keresteler kimde görür? Müminlerde görürler. Ve bu vasıfların hepsini müminlere atarlar ki Peygamber Aleyhisselam de oradaki sahabelere ve günümüze kadar davetçilere yaptıklarını kıyamete kadar da bunlar ne yapacak? Yapacak. Ama siz ...Kur'an okuyan insanlar olarak ne yapacaksınız? En büyük hayır nedir? Tevhid öğrenmektir. Eğer birisi şöyle tevhid meclisinden... ...kendini alıkoyuyorsa... ...gelen birini de alıkoyuyorsa... ...onun İslam'la alakası yoktur. Çünkü ancak tevhid ehli cennete girecektir. Bunu anladınız mı? En büyük hayır dediniz mi... Yani birine sadaka, infak, zekat değildir. Hayır, insana tevhidi öğretmektir. Yani bir meseleyi ele aldığınızda buradan ele alın. Buradan ele alın. Eğer tevhidine, imanının artmasına birisi mani oluyorsa, tevhid ehli birisini asılsız mesnetsiz suçluyorsa ve ona mani olmaya çalışıyorsa bu insanın İslam'la hiçbir alakası yoktur. Müslüman da değilse onunla arkadaşlık yapma, bir araya gelme ülfeti devam ettirme bir Müslümana yakışacak şey değildir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Çünkü bunların bir araya gelmesi günah üzeredir. Hareketleri günahtır. Ve günahı çok rahatlıkla aralarında ne yaparlar? Rahat rahat işlerler. Peki Allah için soruyorum. Şöyle bir ilim meclisine gelen tevhidin öğretildiği bir yerde kötü bir günah, huy, hareket öğrenen var. Kendi şahsımı da ortaya Ben Benden günah, küfür öğrenen var mı? Peki münafıkların meclisine gitsek Allah muhafaza ne öğreneceğiz? Vallahi kazandığımız her şeyi o gün bırakırız. Birincisi münafıklara birlikte olma, ülfet etme bile senin dinden soğumana, amelden soğumana sebep olur. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti diyor. Oğlum sakın diyor ne yapma? Cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar diyor. Dahası onların bulunduğu mecliste yaptıklarının yüzünden Allah onlara gazap eder. Sende nasibini alırsın diyor. Oğlum sakın <gülüyor> ol, ilim meclislerinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Cahiliğin varsa giderilir. Dahası Allah için bir araya gelmeler nasip esap. Allah onlara rahmet eder. Sen de ne yaparsın? Nasibini alırsın. Bunlar bakın bizlere güzel güzel neler? Nasihat kardeşlerim. Allah tutanlardan eylesin. Evet. Devam ediyor. Bunun ötesinde bu fena sözlerin üstünde kötü sözlü olana insanlara karşı kabalıkla kötü lakırtılarla müamelede bulunan ve bu tür fenalıklarla tanınmış insanlara ifade etmedir. Burada kardeşlerim gelen ayette Allah Azze ve Celle bize serseri yani artık bu huylarda almış başını giden laf söz dinlemeyen artık tamamen salyalı gezen ar nedir, edep nedir, namus bilmeyen artık Müslüman dese de kendine bu tip insanlarla bir araya gelmedir. Onlara ne yapma? İtaat etmedir. Ve bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz diyor sizin cehalette diyor önde gideniniz İslam'da da önde gideninizdir. Diyor. Biliyor musunuz diyor cehalette ayak takımı olan İslam'a girdiyse de ayak takımıdır. Böyledir. Bakın bu münafık tayfelerine hep ayak takımıdır. Bir tanesini cehalette vasıflı olarak göremezsiniz. Anca iddaşlamıştır. taşlamıştır. Yine İstanbul'da da aynısını yapmaya devam eder. Ama bu sefer ürerek yapar. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle Yüce Resul'üm öyle bir kimseye itaat etmedir. Ve hatta öylelerine itaat etme ki mal ve oğullar sahibi olmuş diye böyle bir kimse ne kadar dünyevi varlığa malik olsa da onların Allah katında hiçbir kıymeti, hiçbir değeri nedir yoktur bunlara asla itaat etme. Çünkü ahirette sırf mal, çoluk, çocuk sahibine insana ne yapmayacak fayda? Vermeyecek. Hatta ayeti keremede geçen Ramazan'da işledik hatırlarsanız. Oradan birine Allah ne diyecek Azze ve Celle? Sana bütün malını verdeseler bütün akrabanı, çoluğunu, çocuğunu feda et de şu halinden kurtul deseler verir miydin? O ne diyecek? Evet diyecektir. Ama fayda verme. Demek ki fayda iman verecek. Tevhid verecek. Allah'a karşı güzelce ameller verecek kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Amin. Son bir rivayetle e, konuyu bağlamak istiyorum. Çok yormayayım sizi. İsterseniz devam et derseniz haftaya ikinci bölümünü yaparım. Çok önemli meseleler de var. Yukarıda gelen bir rivayette şu kapıdan diyor Estağfurullah. Bir fakir geliyor kardeşlerim. Allah'ın <gülüyor> şimdi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunun hakkında ne dersiniz diyor. Kız istese vermeyiz. vermeyiz. <gülüyor> Kefil olsa kefaletini kabul etmeyiz. Şahitlik yapsa şahitliğini kabul etmeyiz. <gülüyor> i̇stese vermeyiz. Oradan bir zengin geliyor. Ne dersiniz? Kız istese veririz. Konuşsa sözümü dinleriz. Şahitlik yapsa şehadetini kabul ederizdir. Bakın, demek ki insan olarak biz de birçok şeye ne yapıyoruz? Aldanabiliyoruz. Görünüşte aldanma. Yakaladın mı bunu? Yani hepimiz aldanabiliyoruz. Sahabe de aldanmış buna. İnsanız çünkü. Ama vallahi diyorum fakirin Allah indinde öyle değeri vardır ki diyorum. Dünyanın bütün değerleri onun değerini ne yapamaz? Bir kılı kadar Dolmazdır. Allah hepimize hayır versin. Aynen. Bu münafıkların veya İslam düşmanlarının bakın malları, mülkleri vardır. Hayvanlar gibi orada yerler, içerler pislerler. Bir de gelip Müslümanları, Müslüman evlerini pislerler. Hatta daha da ileriye giderler. Falan filan niye onun meydanında? Muhakkak onları kendine çekmek için şunu bunu yapmış derler. Bunların İslam'la, dinle hiçbir alakaları yok kardeşler. <gülüyor> bunları dinleyenlerin de İslamla alakası yok eğer bir araya gelip kulak veriyorlarsa bunları da dinleyen alakası yok çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından beyat almış defalarca beyat almış ve onlara ne yapmış <gülüyor> dinini öğretmiş o seçkin topluluğun getirdiği dinde ne yapmış bize ulaşmış münafıklar da görevini yapmış onların da bugüne kadar davetçileri yani biliyorsunuz itler baharda da sonbaharda da ne yapar? Bol bol bunlar. Onların akıbeti de belli. Müslümanlarsa az olur ama temiz olur. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Cennete giden o hesapsız olan, hesapsız giren sanmı kullardan eylesin. Amin. Beni de, ehlimi de, sizleri de kafirlerden, müşriklerden ve o markasız mallardan İki sürede böyle koçunu arayan sallalı köpek gibi dolaşan İslam düşmanlarında uzak kısın bizler. <gülüyor> Subhaneke Allahümme lebe la ilahe illa ente estağfurike ve etubile velhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor>